Zati Rozant ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın sayın hocam. Günaydın. Günaydın. Hocam. Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Evet, haftanın ee, karikatürleri nasıl gidiyor, nasıl seyrediyor? E, harika gidiyor, çok güzel. Bu, bu hafta çok karikatürümüz var. Ee, biliyorsunuz, cuma günü 1 Eylül e, Türkiye'de ve birkaç ülkede daha e, barış günüydü. Ülkece kutladık, bol bol barıştık. <gülüyor> E, barış yaptık 1 Eylül'de e, Ama kaçıranlar üzülmesin 21 Eylül'de de e, bir daha kutlanacak yani Bu Birleşmiş kez uluslararası Evet evet. Birleşmiş Milletler kutlayacak falan Yani tek çok ülkede o zaman savaşlar duracak İnsanlar yine barışacak falan Ne güzel hayaller ya <gülüyor> Yani karikatürcüler de böyle Bayılıyor hayal kurmaya e, Yalnız kendileri Kursalar iyi bir de çocuklara Öğrencilere falan öğrencilerine bulaştırıyorlar Kötü mü yiyeyim mi bilemiyorum. Ben size şeyden başlamak istiyorum. Altan Özeski, Özeskici'yi tanıtmak istiyorum. O da eğitmenlerden biri. 23 yıldan bu yana Çorum'da, Çorum'da kurduğu Tebeşir Karikatür Grubu ile öğrencilerine karikatürü sevdirmeye çabalıyor. Bunun için uğraş veriyor. Bu... Aynı zamanda bu çalışma grubunun, bu karikatür çalışma grubunun e, Tebeşir adında da bir karikatür dergisini yayınlıyor. E, bu derginin en önemli özelliği içeriğin büyük kısmının öğrenciler tarafından, yani kendi öğrencileri tarafından üretilmesi. E, önceleri yılda bir basılı olarak e, yayınlıyordu dergisini. Ve genç öğrenci grubuyla birlikte e, Çorum'dan Ankara'ya, e, dergiyi getirir, e, karikatür festivaline katılan e, konuklara, yerli yabancı konuklara dağıtırdı büyük bir gururla. Fakat son iki yıldır dergiyi aylık dijital olarak e, yayınlamaya başladı. E, ve bu Tebeşir dergisinin son sayısının ana teması da Barış'tı. E, i̇nternetten ulaşılabiliyor Tebeşir e, çalışma grubunun e, sayılarına, dergilerine. Altan Özeskici'nin öğrencileri dergide, işte bu son dergide barış konusunu işlediler. Karikatürlerin hemen hepsinde, hatta tamamında diyeceğim, bilindik klişeler yer alıyor. Beyaz barış güvercin, işte zeytin dalı, o daire şeklindeki barış sembolü. Güvercin ve zeytin dalı biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Picasso tarafından, Pablo Picasso tarafından popülerleştirilmişti. Ee, barış sembolü ise e, 1950'lerde e, nükleer silahsızlanma kampanyasının logosu olarak ortaya çıkmıştı ve halen kullanılıyor. Bütün eylemlerde, protestolarda falan. Ben ilk olarak Tebeşir grubundaki öğrencilerden biri e, Yaren Balaban'ın e, çok güzel bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Çok da anlamlı. E, Yaren Hanım e, karikatüründe bir mezar çizmiş. Bildiğimiz klasik bir mezar. Ve ee, kabrin başucunda e, üzerinde ölenin kimliğini e, belirten e, sade bir taş var. Mezar taşı. Ee, evet. Mezar taşı. Fakat bu taşın üzerinde, bu mezar taşın üzerinde yazı yok. Yine çok basit sade bir çizim yer almış. Bir kuş çizimi bu. Eğer şimdi kuyruğuna ve şekline bakacak olursa e, bu bir güverci herhalde. Yani tabii ki tabii ki güvercin. Barış güvercin üstelik. Demek ki barış güvercini ölmüş, vefat toprağa etmiş. vermişler. Vefat etmiş. E, mezar taşına da e, adını yazacaklarına resmini çizmişler. Doğum tarihi, ölüm tarihi yok ama e, resmi yer alıyor. Fakat bu genç karikatürcümüz e, barış güvercinini e, mezara gömerek e, içimizi karartmak istememiş bir umut da vaat ediyor. Şöyle ki Mezar taşının hemen önündeki topraktan, o kabarmış topraktan, ince filizler şeklinde zeytin dalları yükselmeye başlamış. Yani e, Barış güvercini evet öldü ama Barış için zeytin dalları e, yeşermeye, yetişmeye devam ediyor. Eşerler evet, şimdi... o zeytinliklere. <gülüyor> <gülüyor> hemen karamsarlığa çevireyim. Yani Hı -hı. Özdeş sana bulaştı, fena halde bulaştı. <gülüyor> Değil mi? Evet ya. Tatil zamanın geldi mi acaba? <gülüyor> Yaptım da halbuki ama. Yaptın olmadı. Nerede yaptın? <gülüyor> Ay, Yanlış kral. bir yere gitmişsin. <gülüyor> işte. Ömer Bey'in fazla yakınlarındaydım yani. <gülüyor> evet, anlaşıldı. Ba ba barış'ın diğer simgesi, güvercinin dışındaki zeytin dalı. Evet, sinacı. zeytin dalı. Onlar, evet, filiz vermiş. Bence çok iç açıcı bir karikatüre dönüştürmüş gerçekten. Yani. Evet, yani e, karamsal bir karikatürü iç açıcı yapmış. Ben bu buluşunu da çok sevdim. E, klişelerden, işte bir sembolden nasıl böyle bir e, hoş bir karikatür e, olabiliyor. Umut vadeden bir karikatür ortaya çıkıyor. Ben e, bu sembolün Picasso ile ilişkisini hiç bilmiyordum. İlk onun çizim mi? Tabii, tabii yani. 1950'lerde... E, Şeyden, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra onu e, çizmiş ve çok sayıda e, çizdi bu güvercinden. Yani taş baskıları var, zevkülatik baskıları falan var. E, epi e, çizdi bu güvercini ve benimsendi. Yani bir barış sembolü olarak benimsendi bu e, barış güvercini. Ağzında e, şey olan, zeytin dalı olan. Tabii o e, çok eskiye gider. Yani Hristiyanlığın tarihine falan gider e, şey, barış dalı ve şeyi. Hey ee, ben sanki barış, öyle bir yerden. Evet değil. ama o e, hatta antik Yunan falan galiba ama. O, tabi tabi doğrudur. Fakat o çizim yani e, şey çizim e, artık klasikleşmiş bir çizim var. O Picasso'danıdır. Pablo Picasso'nun çizimi. Çok yalın böyle amblem gibi bir e, barış güvercini, ağzında da zeytin dalı uçar. Evet e, az önce sözünü ettiğim o Tebeşir dergisinin kurucusu ve e, Yaren Balaban gibi pek çok e, genç karikatürcünün öğretmeni Altan Özeskici'nin de e, bu dergide aynı dergide yine barış konulu bir karikatür var. Bu da çok güzel bir çizim olduğu için anlatmak istiyorum onu da. E, bu karikatürde de e, kalın gövdeli böyle asırlık bir zeytin ağacı görüyoruz. Başka da bir şey yok zaten. Dalları, zeytin ağacının dalları göğe doğru uzarıyor. Fakat e, Altan Öz Eskici bu dalları öylesine bir çizmiş ki e, şey karikatürün solundan sağa doğru böyle baktığımızda dallar önce barış güvercinin başını sonra gövdesini ve kanatlarını en sonunda da kuyruğunu oluşturmuş. E, yani zeytin ağacının kendisi bir barış simgesine dönüşmüş bir güvercin simgesine dönüşmüş. Yani bence Barış'ı simgeleyen çok da güzel bir amblem olabilir bu e, karikatür, e, Altan Özeskici'nin e, karikatürü. Evet, Allah'ın yani. Evet. E, yine konudan uzaklaşmadan Emrah Arıka'nın e, bir e, 1 Eylül Barış Günü münasebetiyle sosyal medyada paylaştığı e, karikatüründen söz etmek istiyorum. E, bu karikatürde e, yok Barış Birecini, Zeytin Dalı da yok, e, semboller yok. Ve sembolleri kullanmadan çok, son derece anlamlı bir barış karikatürü e, bence e, bu e, Emrah Arıkan'ın e, karikatürü. E, karikatürün başrolünde oyuncak askerleriyle oynayan bir erkek çocuğu görüyoruz. Erkek çocuğu e, normal oluyor. Ne yapıyor? İşte oyuncak askerleriyle oynuyor. E, fakat eline de bir tırnak makası geçirmiş... Ee, ne yapıyor askerlerin tüfeklerini silahlarını tırnak makasıyla bir bir kesiyor yani düpedüz askerleri silahlarından arındırıyor silahsızlandırma silahsızlandırma <gülüyor> eylemi diyebiliriz yani e, herhalde bunların hepsi düşman askerleri olsa gerek çocuğun kafasında değil mi yoksa bir oğlan çocuğu neden kendi silahsızlandırsın ki evet bunun nedenini belki de e, Emrah Arıkan'a sormak lazım ama bu da çok hoş ve e, barış için e, çizilen e, karikatürlerin başında tutabileceğim bir karikatür. Biz maalesef çocuklarımıza hep e, silahlar erkek çocuklarımızı özellikle silahlarla oynamayı, askerlerle oynamayı marifetmiş gibi e, hep bellettik, bell öğrettik falan. E, bunu sorguluyor Emrah Arıkan herhalde. Evet. Ee... Bıkmıştır o oynamaktan askerlerle. <gülüyor> Der misin? Yok ya. Ben çocukken hiç bıkmazdım. Çok ben, ben, ben bıkmıştım. <gülüyor> ben Ciddi misin? Evet. <gülüyor> Savaş oyunları çok oynardım. Zaman değişiyor işte. <gülüyor> Yok bir yaştan sonra bıkılıyor. Ama şimdi video oyunları var. Evet ee, doğru. Artık oyuncak askerlerle pek oynanmıyor. Videolarda daha gerçekçi bir şekilde savaşılıyor. Değil mi? Son derece gerçekçi. Işte. <gülüyor> Bununla ba bağlantılı e, Kübalı bir e, karikatür sanatçısı. Osmani Simanka'nın karikatürüne geçmek istiyorum. Osman Simanka Kübalı ama Brezilya'da yaşayan Kübalılardan. E, Brezilya coğrafi olarak bizden çok uzakta bir ülke. Fakat aynı zamanda kültürel anlamda da bizden bayağı uzaklarda. E, neden diyecek olursanız, mesela e, osman Simanka'nın şimdi anlatacağım karikatürü e, bir örnek... İki karelik bir karikatür bu. İlk karede küçük bir çocuk, nedense bu da bir oğlan çocuğu, e, koltuğuna kurulmuş. Televizyona bakıyor, karşısındaki televizyona bakıyor. Ekranda ne var? E, korkunç, feci bir görüntü var. Maskeli, e, berbat, korkunç bir adam. Bir elinde kanlı bir bıçak, diğerinde tabanca. E, önündeki yarı çıplak kadın ona ban bir ateş ediyor bıçağa da önceden birkaç kez saplanmış ki saplamış olmalı ki bıçak kanlı zaten yani filmde resmen kadını katlediyor bu maskeli adam bu esnada da çocuğun arkasında elinde bir kitapla ayakta bekleyen orta yaşlı bir adam görüyoruz adamın elindeki kalınca kitabın İncil olduğunu varsayıyorum çünkü kapağında kocaman bir haç figürü var. Ve bu ekrandaki görüntüleri çocuğun görmesinden pek de öyle rahatsız olmuşa benzemiyor. Hatta yani tam aksine üstünde yüzünde mutlu bir ifade görüyoruz. Evet pis pis Şu... sırıtıyor yani. Evet evet gayet mutlu. Ee, çocuk ise küçük çocuk ise bu e, kanlı katliam sahnesinden <gülüyor> sıkılmış olmalı senin gibi ödeş. E, elindeki kumandayı harekete geçiriyor. Ve biz de ikinci kareye geçiyoruz hemen. Bu karede ne oluyor? Bu karede çocuk televizyon kalını değiştirmiş. Ekrandaki görüntü şimdi az öncekinden çok daha farklı. Ama çocuğun arkasındaki zat da bu değişimden pek mutlu değil. Hatta o kadar kızmış öfkelenmiş ki ağzından böyle salyalar saçtığını, beyninden kıvılcımlar falan çıkardığını görüyoruz. Ve bu kızgın adam, bu kızgın yaşlı adam bir hamlede elindeki incili Çocuğun yüzünün gözlerinin daha doğrusu önünde tutuyor. Bu şekilde de oğlanın ekrandaki görüntüyü e, görmesini izlemesini engelliyor. Ama biz e, yani karikatür izleyicileri e, maalesef bu çocuk kadar şanslı değiliz ve ekrandakileri görebiliyoruz. Ekranda hmm. ne var? Ekranda iki hanımefendi maalesef kameraların önünde dudak dudağa öpüşüyorlar. Hmm. Olacak şey değil yani tam bir rezalet. İyi ki Brezilya'da yaşamıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben şimdi bağlantıyı Almanya'da yaşayan karikatürcü dostumuz Hayati Boyacıoğlu'nun e, konumuzla belki hiç ama hiç ilgisi olmayan bir karikatürle e, kurmak istiyorum. <gülüyor> yani bağlamak istiyorum diyeyim. E, her zamanki gibi bizim mahallenin küçük e, parkında, bankta e, karşılıklı oturmuş sohbet eden iki e, hanımefendi vatandaşımızı görüyoruz. Kıyafetleri bilindik, başörtülerini takmışlar, e, ellerinde cep, tele, cep telefonları hararetli bir şekilde aralarında e, sohbet ediyorlar, muhabbete dalmışlar. E, daha doğrusu e, ben buna birilerini çekiştiriyorlar e, derim, daha e, yakışık bir ifade olur. E, peki kimi çekiştiriyorlar? Hadi gelin e, kulak misafiri olalım biraz. E, dün gece e, Türkiye'yi hop oturtup hop kaldıran, e, sonunda mutluluktan hepimizi havalara uçuran e, voleybolcu kızlarımızı çekiştiriyorlar. iyi mi? E, hmm. Karikatürde bize göre bankın solunda oturan hanımefendi. E bu vo voleybolcular yemek memek pişirmez kız diyor. E, komşusu da oynan, onaylıyor. Aynen, aynen. Çok moda değil biliyorsunuz. Aynen. Sıkıntı yok <gülüyor> aynen. falan. <Sıkıntı> yok. <gülüyor> <gülüyor> Ben de bu hayatı boyacı komik karikatürü eşliğinde e, hiç değilse Avrupa Börebol Şampiyonasında e, önce yarı finalde İtalya'yı hakikaten nefes kesen bir maçın e, sonucunda 3-2 yenen dün gece ise e, Sırbistan'a karşı neredeyse tamamen İtalya maçının tıpatıp kopyası yani bize korku filmi yaratan heyecan dolu bir maçın ardından yine. 3-2 galip gelerek e, Avrupa e, Şampiyonluğunun kupasını kazandıran e, kadın Abi, voleybol, kadın, voleybol evet, takımı. Evet. <gülüyor> bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşattıkları için, bu gururu yaşattıkları için bir kez daha onları kutlamak istiyorum. Yani varsın yemek memek yapmasınlar canım. <gülüyor> ya da ne isterlerse onu yapsınlar. <gülüyor> Çok güzel voleybol oynuyorlar ya. <gülüyor> evet. Hayat'ın e, karikatürü de böyleydi. Evet. Şimdi oradan eğitime geçmek istiyorum. Bugünden itibaren hatta cuma gününden itibaren diyebiliriz 1 Eylül'den itibaren. Kuzey Yarımküren'in pek çok ülkesinde 2023 24 eğitim yılı başlamış oldu. Bizde de bu hafta ilkokulu öğrencileri bir adaptasyon, uyum sağlama dönemi falan geçiriyorlar. Evet açıcekler. erken başlıyorlar. Evet erken başlıyorlar Avrupa'daki gibi. Haftaya pazartesi ise bütün okullar açılacak. Okula büyük dönüş başlıyor. Şimdi e, Türkmenistan, Kazakistan gibi bazı e, Türkiye cumhuriyetlerinde her 1 Eylül e, Barış günü olarak değil eğitim günü olarak kutlanıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Bunu da Kazakistanlı e, bir karikatürcü dostumuz Galim Boranbayibin e, çok güzel çizimini görünce öğrendim. E, eğitim eğitim günümüz kutlu olsun. 1 Eylül eğitim günümüz kutlu olsun diye bir başlık altında karikatürünü paylaşmış. Çok anlamlı buldum bu karikatürü size anlatmak istiyorum. Galim Boran Bayevi'nin karikatürün kahramanı bu defa bir erkek değil bir kız çocuğu nihayet. Aslında biraz da bu nedenle ödemli buldum herhalde. Şimdi komşu olmasalar bile Kazakistan ile Afganistan arasında çok büyük bir mesafe yok. Yani Almatı ile e, Kabil arası uçakla en fazla 1-1,5 saat e, sürüyor. Fakat Galim e, Boran Bayev'in çizimine bakınca aradaki mesafenin e, yani bir asırdan fazla olduğu anlaşılıyor. Hmm. E, karikatürde kırsal alanda e, yere diz çökmüş bir kadınla bir erkek var. Kadının kılık kıyafetinden kırsal kesimden olduğu hemen anlaşılıyor kafasında arkadan bağladığı beyaz bir tülbent takmış erkeğin üzerinde ise kapüşonlu bir mont görüyoruz bunun üzerinde de okuma gözlükleri yuvarlak okuma gözlükleri adama sanki böyle genç bir köy öğretmeni havası vermiş ve bu ikisi yerde otların üzerinde karşılıklı diz çökmüşler ne yapıyorlar e, tuhaf bir iş yapıyorlar. Kadın kucağındaki su kovasıyla topraktan çıkan iki ince fidan var. Onları sulayarak büyümelerini yukarı göğe doğru yükselmelerini sağlıyor herhalde. Gelişmelerini sağlıyor. Adam ise e, yan yana paralel bir şekilde yükselen bu iki fidanın gövdelerine yine birbirlerine paralel ince çubuklar bağlayarak ortaya göğe doğru yükselen bir merdiven oluşturmaktı. Yani topraktan yükselen iki fidandan bir merdiven oluşuyor. Böyle bir merdiven var karşımızda. Ee, karikatürümüzün kahramanı ise, biraz önce sözünü ettim, bu merdivenin ikinci basamağından üçüncü basamağına doğru hamle yaparak yukarı doğru tırmanan e, küçük bir kız öğrenci. Örgülü ve kurdeleli saçları, e, sırtında okul çantası, üzerinde e, önlüğü yukarıya doğru tırmanmaya çabalıyor. çabalıyor annesiyle öğretmeli. Belki de babasıdır bilmiyorum. Yani e, merdivenin yükselmesini sağlıyorlar. Yani onun önünü açıyorlar. E, belki biraz şematik de, ama yine de çok anlamlı bir çizim. Yani üstelik çağımızda kız öğrencilere uygulanan onca baskı varken e, mesela Afganistan'ın bazı bölgelerinde 10 yaşından büyük kız öğrencilerin okula gitmeleri taliban yasaklandı. tarafından yasaklandı. Evet. evet. Şey, İran'da kız öğrenciler geçen eğitim döneminde nasıl zehirlendiler, bu, bu, şimdi ne olacak bilmiyoruz. Afganistan'da da zehirlenmişler galiba, okula giden kız öğrenciler. Yani Allah'tan biz böyle sorunların çok çok uzağındayız. Ülkemizde kızların eğitimine karşı çıkan kimse yok. Tek tartışılan karma eğitim konusu. Fakat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları açıklamasından sonra ee, karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlamıştı. Ee, şükürler olsun Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu bu tartışmaya son noktayı koydu. Ee, İslam'ın öngördüğü mahremiyet ve tesettür gibi dini hassasiyetlere riayet edilerek erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ortamda eğitim görmesi mümkündür, dedi. Yani şimdilik rahat bir nefes almış olduk. Evet. Darısı Afkanların başına diyeyim, ne değil yani? Evet, fakat benimlerimizin e, çözmeleri gereken e, önlerinde çok büyük bir sorun daha var. E, ne de bu büyük sorun. Onu da e, önce karikatürcü Zehra Ömeroğlu'nun e, kaleminden e, bakalım, fırçasından bakalım. Zehra Ömeroğlu bizi bir psikolojik danışmanlık merkezine götürüyor. E, doktorun ofisindeyiz. Hastamız divana uzanmak üzere psikolog ise her zaman yaptığı gibi hastanın uzanacağı divanın arkasındaki koltuğa oturmuş. Yani hasta onu göremiyor. Hastasıyla da sohbeti başlatıyor e, doktor. Hastamızın adı Bülent Bülent Bey. Nasılsınız Bülent Bey? Neler yaptınız geçen haftadan beri? diye son derece sıradan bir soru e, yöneltiyor. Bülent Bey ise gayet bezgin bir ifadeyle ve her birimizin verebileceği yanıtı e, veriyor. Fakirleştim. Ne yaptınız son bir haftada? Fakirleştin. Son derece hüzünlü bir halde evet. var. Koltukta evet, otururken. Evet. E insan fakirleşince hüzünlüyor tabii değil mi? <gülüyor> Aslında zehra Ömer oldu bu şekilde e, pek çok vatandaşımızın hepimizin e, temel sorununu dile getirdi. Fakirleştik. Aslında geçen hafta e, IMF birinci başkan yardımcısı Gopinath Güney Afrika Merkez Bankası e, bankasında düzenlenen bir konferansta. Ee, zorlu küresel finansal koşullar, artan geoekonomik ok ayrışma ve iklim değişikliğinin artan maliyetleri nedeniyle gelişmekte evet. olan piyasalar için dış koşulların değiştiğini anlatmış uzun uzun. E, bu değişikliklerin ekonomik ortamı dönüştürdüğüne işaret etmiş e, Gopinak. Bunların dünyayı daha değişken ve belirsiz hale getirdiğinde bu e, risk, risklerin attığını e, evet, birazcık değinme fırsatımız olmuş azıcık. E, evet. Böyle faiz oranlarında uzun süre e, eski haline dönmeyeceğini dinlemiştim sizin programınızda. E, bunu düşünmek için de çeşitli nedenler olduğunu falan e, böyle değerlendirmelerde bulunmuştu Gopinak. Aslında. Bu açıklamalar size biraz karışık geldiyse veya dinleyicilerimize ee, Zehra Ömeroğlu'nun yalı bence bence hiç öyle gelemez. Biz şerbetliyiz diyebiliriz herhalde. Eski bakan Nebatiden dolayı değil mi? <gülüyor> Güzel. Epistemolojik <gülüyor> ne heterodox yaklaşımlardan epistemolojik kopuş, nero klasik vesaire vesaire bizim günlük haberleri böyle okuduğumuz için. Yani tercüme edecek olursak özetle fakirleştik. Bu kadar. <gülüyor> Ve uzun süre maalesef fakirleşmeye devam edeceğiz. Sıkı durun. <gülüyor> Ne kadar iyimserim değil mi? Bu sabah. Evet, çok. <gülüyor> Peki bu anlattıklarımın okullarla ilgili. Bu arada çok ya? özür dilerim. Ne, e, eski Bakan Nebati'nin bu açıklamasından, bu bilimsel açıklamasından sonra bir sonraki bakanın gelip şimdi rasyonel politikalara dönüyoruz demesi. <gülüyor> rasyonel olmuş işte daha i̇yi, ne. <gülüyor> i̇yi, iyi bir iyi bir kaçırdı, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim bizim işimizi elimizden alıyorlar. Hocam evet, ne yapacağız evet. ya? <gülüyor> İki anili, iki kareli bir fotografi evet. Can Baytak da e, küçük ve şirin bir e, evin mutfağını çizmiş. E, burası aynı zamanda genç bir e, çiftin gündel, gündelik yaşam alanını andırıyor. E, genç kadın e, bulaşık eldivenlerini takmış ev yerin başında e, bulaşık yıkarken biraz da şaşkın ve böyle mutsuz bir ifadeyle e, masa başında oturan. E, kocasını e, süzüyor. E, adam ise tabağındakileri yemiş süpürmüş, elinde tuttuğu cep telefonuna e, bakıyor. Daha doğrusu bakmıyor, cep telefonuyla konuşuyor. Yani dikkat di, dikkatinizi çekiyorum. Telefonda konuşuyor demedim, telefonuyla konuşuyor. Çünkü bildiğiniz gibi artık e, telefonla kimseyi aramasak bile akıllı cep telefonlarımızla muhabbet edebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Hatta kimi zaman durup dururken onlar bizimle konuşmaya başlıyorlar. Yani benimki mesela bazen e, son dediğini anlamadım diyor. Yani sanki ona <gülüyor> sormuşum ya da üzerine vazifeymiş gibi falan. <gülüyor> Resmen beni dinliyor <gülüyor> durup dururken. Ne dediğini anlamadım, <gülüyor> tekrarlar mısın diyor. Ya senle konuşmuyorum ki. Neyse de geleyim. Adam e, cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri çocuğun okul masrafları. E, akıllı telefon yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar. <gülüyor> Kadın tamam. da en eşi çocuğun de... okul masrafları akıllı telefon yani ee, yapay diyorum. zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bunu bu. Duydunuz mu? Evet, evet duyduk. Tamam. İnanamadık <gülüyor> kulaklarımıza inanamadık. İnanın, i̇nanın kasıtlı değildi ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. <gülüyor> ya bu kadar olabilir. <gülüyor> i̇şte. Bu programa son veriyor. Evet. Ee, kapatıyor muyuz? Ha, i̇ki karikatürüm daha var ya. Ee, <gülüyor> Siri programa son veriyordu. Peki Kürşat Çoşkun. <gülüyor> Siri anlatsın onun... madem. <gülüyor> o anlatsın. E, haftaya ben olmayacağım. O e, Siri'ye bırakıyorum bu işi o zaman. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Peki Kürsat Çoşku'nun karikatürünü hızlıca anlatayım. E, karikatürde kalabalık bir caddede yürüyen her kesimden insanlar görüyoruz. Genci, yaşlısı, sakallı, bıyıklı, tesettürlü, mini yetekli, kadın erkekle iyice aşina olduğumuz bir sokak görüntüsü. Kimse de kimseye bakmıyor. Kimse olan bir tane ilgilenmiyor. Herkes kendi yolunda gayet sakin bir şekilde yürüyor. Oysa e, Kürşat Çoşku'nun e, bu cadde manzarasına eklediği başka unsurlar var. Yani örneğin zıp zıp diye böyle uçuşan mermiler e, sağdan sola, soldan sağa, fırlatılmış sivri bir bıçak, hatta havada uçan bir el bombası bile görüyoruz ama kimsenin umurunda değil. Varsın kurşunlar uçsun, bıçaklar saplansın, bombalar patlasın. Biz alıştık artık, kanıksamıyoruz hiçbir şeyi. Hatta iklim krizini bile e, umursamıyoruz. E, zaten Beyiç bize iklim krizinin nedeninde de açıkladı geçen hafta. E, Beyiç'in karikatüründe dili dışarıya sarkmış, aşırı sıcaklardan iyice bunalmış bir genç vatandaş görüyoruz. Bir elini başına götürmüş, e, elini, telini silerken e, karşısına çıkan arkadaşına, hanım arkadaşına serzenişte bulunuyor. Süresel ısınma iyice arttı diyor. E, bu oldukça bilimsel ve son derecede gerçekçi yorum karşısında hanım arkadaşı da altta kalmayacak tabii. O da çok daha bilimsel ve gerçekçi bir yanıt veriyor. Hep aşılar yüzünden. Değil mi? Yanlış mı yani? Başınıza ne geliyorsa, ne geldiyse hep o aşılar yüzünden gelmedi mi? Yani aşılar çıkmadan önce düzen böyle <gülüyor> miydi? Enflasyon böyle miydi? Var mıydı Rusya ile Ukrayna arasında savaş falan? Yoktu. Yani, Afrika'da bu sıklıkla darbe girişinden de bulunuyor muydu? Ee, şey e, <gülüyor> cevabı yok buna ama biraz önceki Kürşat Coşkun'un e, Cumhuriyeti karikatüründe işte mermiler, el bombaları uçuluyor, uçuşuyor, saldırılar plan, Eee Mineşen Ocaklı'nın e, şey, e, oksijende gazete oksijende ne kadar dert varsa o kadar öfke ve şiddet var şeklinde özet başlıkla özetlenmiş hoş bir bir, bir dizi e, röportajı var bir röportaj dizisi yani her gün bir cinayet bir yaralama bir toplu kavga hepsi artık vakay adiyeden neredeyse hayatımızın bir parçası herkes burnundan soluyor sudan sebeplerle niye yan baktın niye solladın diye insanlar öldürülüyor gözümüzün önünde dayak yiyen bir kadını kurtarmaya bile çekinir olduk. Bir şeyler çok fena ters gidiyor. Peki bu ne bu şiddet bu Celal? İşte bu sorunun cevabını kavganın eksik olmadığı sokaklarda aradık diyor ki şeyden de bahsediyor. Yani ciddi bir e, 36 milyon ruhsatsız silahın her an can almaya hazır olduğu, 4 milyon da ruhsatlı silah olduğu bayağı ciddi bir şey refah seviyesi düştükçe Öfke kontrolü de azalıyor diye mülakatlar var. İyi yapılmış bir röportajdan da bahsetmek istedim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ama hepsi aşıların yüzünden. Evet, bence de öyle. <gülüyor> Katılıyorum. Sinir bozukluğu yapıyor diyorsunuz. <gülüyor> Aa, onu da yapıyor. Evet, evet, evet. <gülüyor> Küresi de da yapıyor dediler ama ona inanmıyor. Küresel ısınma mı? Evet. Ne? O nedir? O nedir? Peki o zaman <gülüyor> şeyi şey. de geçtik, aşmaktayız. Hemen şey yapalım. Seçimimize haftanın karikatürü. Hangisi? Vallahi hepsi, hepsi. <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> Ama ilkini ben düşünüyorum şahsen. Yaren İlki Bala, Çok zaman Bala. geçti unuttum. Ha Yaren Bala bana tamam. E, genç karikatürcü şu an e, herhalde 15-16 yaşlarındadır diye tahmin ediyorum. Evet. E, onun karikatürü çok tabii çok anlamlı bir karikatür. Bir yandan. Güvercinin e, mezarından topraktan yükselen barış e, ağaçları, zeytin dalları. Zeytin filizleri. Evet. Zeytin Hı -hı. filizleri. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum efendim iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça